İman edip, güzel ve makbul işler yapanları, cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere, onlar, devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel! Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen mü'minlerdir. Nice canlı mahluk var ki, rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim hizmetinize amade kıldı diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar? Allah, kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki hamdolsun Allah'a ki kâfirler bile onun bu vasıflarını inkar edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar. Düşünseler şunu da anlarlardı ki bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi. Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik vermişler. Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler. Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken can güvenlikleri yokken biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hala mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkar edecekler? Uydurduğu yalanı Allah'a isnad edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir. Kafirler için cehennemde yer mi yok? Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahade edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.